Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi hakkı hamdihi Es salatu es selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ اَجْمَع۪ينَ اَتْطَيِّب۪ينَ اَتْطَاه۪ينَ اَمَّا بَعْدُ Aziz ve muhterem kardeşlerim çok değerli bir kitaptan mübarek Allah'ın salih kullarının Evliyaullah'ın hayatlarını okumaya devam ediyoruz. Cümle Cihan'ın tanıdığı meşhur Güneydi Bağdadi Hazretleri'ni geçen hafta tamamladık. O hafta, geçen hafta değil evvelki hafta tamamladık. Geçen hafta Mevlid Kandili münasebetiyle bu ders yapılmadı. Mevlid programı yapıldı camide. Mevlid Kandili merasim yapıldı. Şimdi Tabakat-ı kitabında yeni bir mübarek zatım Allah'ın sahih kılandan bir meşhur diğer zatın menakıbine hayatının efendim e, sözlerinin açıklanmasına geçiyoruz. Bu Ebu'l Hüseyin'in Nuri Hazretleri Ebu'l Hüseyin en Nuri veya Ebu'l Hüseyin'in Nuri diye dillerde öyle köleliği olabilir. Yeminhum Ebul Hüseyin'in Nuri'yuh Yani mühendis Silemi Hazretleri buyuruyor ki benim bu kitabımda hayatlarını derc ettiğim, mübarek sığaplardan birisi de Ebu'l-Hüseyin, En-Nuri Hazretleridir. Ebu'l-Hüseyin künyesidir, Hüseyin'in babası demek. Nuri'de misbedir. Resmuhu, asıl ismi Ahmet-i Muhammed. Refile Muhammed-i Muhammed. Ve Ahmet-i Esah. İsmi Ahmet'tir. Muhammed'in oğlu Ahmet'tir veyahut Muhammed'in oğlu Muhammed'dir de ama Ahmet olması daha sıhhatli, daha doğru bilgidir diyor. Demek ki Melâkıbı'nı e, okuyacağımız mübarek zatın ismi Ahmet'tir. Künyesi Ebu'l-Hüseyin'dir. Nisvesi ismi nisvesi En-Nûri'dir. Menşe-i <gülüyor> ve mevli Yetişmesi ve doğumu bakımından Bağdat'tadır. Yani Bağdat'ta doğmuştur. Bağdat'ta neşmine mağbulmuş, gelişmiş, yetişmiş, şahsı görmüştük. Ama horosani yür asıl. Ailesinin kökeni horosanlıdır. Horasanlı asıllıdır. Çakılın. Horasan <gülüyor> biliyorsunuz, şimdiki İran'ın kuzey doğusunda, şimdiki Afganistan'ı da içine alan şimdiki. Türk ülkelerini de işine alan Aslı kökeni itibariyle doğru Doğumu yetişmesi itibariyle Bağdatlıdır diyor. Yorası Bir de şöhreti var. Nasıl tanınıyormuş? Pağavi oğlu İbnül Pağavi diye tanınır. Semi Türk Muhammed bin Hasan bin Hasan bin yekûl. Ben Halid oğlu Hasan oğlu Muhammed'den işitdim diyor. Yunus yekûl Semi Türk men Arabiye yekûl İbn-i Arabiyenin şöyle dediğini işitmiş o da öyle işitmiş diyor. Kâh-ı Ebu'l-Hüseyin'in Nuri'yü Kora-sâni'yü'l-asrı min kadiyetin beyne ve merve'l-rûz o zat demiş ki Ebu'l-Hüseyin'in Nuri'yü Kora-sân her ile her bir ruh arasındaki bir kariyedendir. Yukarıda ha bu şur, bu kariyeye bu şur adı verilir. Nüsvet yani yurabır, i̇bn Nil bagavır bu sebepten bagavırını oğlu diye anılır. yani bagavır mizbesi bu bu şur kelimesiyle de ilgilidir. Bu şehre bu şurda derler. kısaca budur durda, bu da dener. Orada yetişmiş insana da Bagavil dediklerinden, Bagavil'in oğlu diye tanınmıştır. Gelelim burada izah edilecek iki kelime var. Ee, birisi İbnül Arabi. İbnül Arabi kimdir? Aşağıda okuyoruz. Ebû Sa'id. Ahmedül Muhammedî bin Eziyad en Arabi. Bu bir alim kimsedir. Ziyat oğlu, Muhammed oğlu Ahmet'tir. Ebu Said Künyevi'dir. Basriy'ün Basralı'dır. Irak'ın güneydeki deniz basırı köpesindeki şehirde. Mezere Mekke. Mekke'ye gidip yerleşmiş. Orada oturmuş. Ve Turkiye senete ihda ve Erba'îne ve selâsen-ni'e 341 senesinde vefat etmiştir. Demek ki Basralıymış, Mekke'ye yerleşmiş, 341 hicri Kameri senesinde vefat etmiştir. Nehu tasânihû kesîretû fîl tasavvuf Bu İbn-ül tasavvuf konusunda pek çoğu eseri vardır. وَعْتَمَدَ صَاحِبُ الْحِنْيَةِ سَسِينَ الْعَلَىٰ كِتَابِهُ الْمَحْبُجُ Bu kitabı yazan Sülemi Hazretleri de bu İbn-i Arabi'nin şimdi elde bulunmayan, kayıp bulunan, kütbhanelerde ele geçmemiş olan طَبَقَاتُ evliya kitabına büyük ölçüde dayanmış, onu kaynak olarak kullanmıştır diyor. Şimdi burada şunu hatırlatayım. Dini tahsil gören, ilahiyat fakültelerinde okuyan kardeşlerine bazı kitaplar vardı, Elde değil bugün. Sebebi nedir? Yangınlar, düşman istilaları, kütüphanelerin kitaplarının çalınması, kütüphanelerdeki kitapları böceklerin, güvellerin, kurtların yemesek gibi sebeplerle maalesef maalesef İslam medeniyetinin İslam irfanının pek çok kitabı kayıptır. Çok kıymetli kitaplar vardır ama kayıptır pek çoğu. Şimdi bunları araştırmak lazım. Bakarsınız efendim yeni kütüphanelerin birinde kütüphane fihdesini karıştırırken karşınıza çıkıverir. O zaman siz mucit olursunuz. Yani kaybolmuş olan bir eseri bulmuş bir kimse olursunuz. Yazın İbn-i Ağrabi'nin sabahat diye bir kitabı varmış ama kayıpmış, bulunmamış. Eğer siz mesela Süleymaniye kütüphanesini karıştırırken veya Ülküdar'daki efendim kütüphanesini karıştırırken diyelim Anadolu'daki bir yerde bir yazma eser buldunuz. Baktınız ki ismi Sabahatül Evdiya kim yazmış? İbn-i Arabi yazmış. Tamam. Siz şimdi artık ilim alemine ismi geçecek bir icat bulmuş oluyorsunuz. Vucud oluyorsunuz. Biz kayıt kitabı bulmuş oluyorsunuz. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir de bu arada size hatırlatmak isterim muhterem kardeşlerim bizim dedelerimiz matbaa yokken kitapları elleriyle yazarlardı şağıtları kendileri alırlardı hazırlarlardı yürek kendileri yaparlardı özene bezene kitapları yazarlardı bir tek kitap kendi eliyle yazdığı kitap efendim beğenilirse bir başkası o kitabı derdi ki Yeni yazdığın şu kitabı alabilir miyim? Buyur al. Veya sen bana okut, ben yazayım. Peki, böyle her akşam, belirli zamandan da o okur, ötekiler yazar, onlar okurlar, bu dinler. Tamam, bu kitabı aynen benim istediğim gibi kopya etmiştir, yazmıştır, istirza etmiştir diye mukabele edildiğine dair, teftiş edildiğine Yıl doğruluğu yanlışlığı, hatta araştırıldığına dair bir kayıt düşerdi. Buna mukabele kaydı denilir. Efendim, böylece kitap ikinci iki bir yılda olur. Bir de sağ yazarsa da üçüncü bir olur. Böyle matbaadaki gibi binlerce basılı da, evet kitapçılarda satılmaz değilsin. Onun için bizim el yazması kitaplarımızın hepsi antikadır. Hepsi değerlidir. Hepsi efendim önemlidir. Elinizdeki el yazması kitapları koruyun. Nedenlerden kalmış kitapları koruyun. Köylüler, eski yazı bilmeyenler efendim, eski kitapların kıymetini bilmeyenler bunları gömüyorlar. Doğru değil. Bir tek yaprak bile olsa gömülmemeli. Efendim, bir şey yapılmadı. İsitler metrilip bilen bir kimseye gösterilmeli, ehmiyeti araştırılmalı. Bazen böyle kaybolmuş bir kitap ortaya çıkar. Bazen çok kıymetli bir eser bulunmuş olabilir. Şimdi demek ki i̇bn arabi isminde bir şahsı tanımış orada. Bir de Muhyiddin i̇bn arabi vardı. kütuhat Mekkiye sahibi. El Kütuhat-ı Mekkiye'nin sahibi. Kes sahibi, İbn-i'l-Arabi Bu İbnül A'râbi, biraz kelimeler farklı, bu daha önce yaşamış, o çok sonra yaşamış. Bu şahısı hatırlığında tutun, tasavvufta çok eser yazmış, mühim bir kimse, Mekke'de yaşamış, İbnül Arabi. Evet, bunu izah etmiş olduk, bir de bu şu kelimesini izah edelim. Efendim bu kelimesi hakkında diyor ki yazar bu biley deskin beyne herat ve merver ruz merver ruz ile herat arasında küçücük bir şehirciktir bu bu şur İtalya bul aysa bazen bu şehre kısaca bu da denildi ki bir Neyse, İha, Şeceret-i Valide. Bir tek ağaç olmayan bir köyde bulunur bu kasaba. Bu küçük kasabacık, bu kasabası. Ağaç bile olmayan bir yerde bulunur. Orada alimler yetişmiştir. Bir yerde ağaç bitmeyebilir. Bir yer fakir olabilir. Bir yer küçük bir köy olabilir. Ama içinden alim bir insan çıkar. Çalışkan bir insan çıkar kitapları çalışır, gecesini gündüzüne kata, çeşitli dini ilimleri aşk ile, şevk ile öğrenir, belgesini meşhur eder. Yani küçük önemsiz bir belgeyi cihana tanıtır. Cihaz o belgeyi onunla bilir, onun sayesinde bilir. Onun için bir beldenin küçük olması, fakir olması eski devirde önemli değil. Çalışan, ilme kendini veren, uğraşan insan alim olurdu eskiden hem de şöhreti, cihanı tutan bir alim olabilecektir. Kâre min eceddi, kavm. Bu Ebu'l-Hüseyin-i Nuri Hazretleri, kavmin, şeyhlerinin en büyüklerindendi Buradaki kavm sözü, tasavvuf erbabı demek. Bu da kavm dediği, bizim erbabı tasavvuf demek istiyorlendir etfosavt erbabının içindeki şehirlerin en büyüklerinden biri. Demek ki ve bu Hüseyin Nuri hatırımızda tutacağız. Çok büyük bir diye ve ulema izi. Ve bu tasavvuf erbabının en alimlerinden biri. Yani hem en büyük hem de en alim. Benim için ki vakti ah sev tarikatten biri. Hayatında olur zamanında yolca ondan daha güzel yol, tarikat sahibi olan bir kimse yoktur. Yani tutturduğu yol tarikatı, tasavvuftaki meşrevi son derece güzel tam şeriate bağlı efendim bir yol gibi. Çok büyük bir zat idi. Çok alim bir zat idi. Biliyorsunuz tasavvuf bunu bilmeniz lazım, iyice aklınıza yerleştirmeniz lazım. Tasavvuf ilim ile, Kur'an ile, hadis-i şerif ile, fıkıh ile beraber olursa sağlam olur. İlimsiz, fıkıhsız, efendim Kur'an bilgisi olmadan, dini malumatı olmadan bir insan tasavvuf yoluna girerse bu Engin deryada dalgaların arasında mah olur, boğulur gider. Neden? Çünkü tasavvuf gönül alemidir. İnsanın iç alemidir. İnsan gözü kapattığı zaman gönül alemin ucu bucağı yoktur. Aslında çeşitli şeyler gelir. Çeşitli sözleri söyler. Bu söz aslında gelen şeylerin bir kısmı rahmanidir. Bir kısmın şeytanidir bir kısmı nefsânîdir. Cahil olan insan bunları ayırt edemediğinden ben mutasavvufum diye, ben şeyhim diye ortaya çıkarsa içine her gelen, aklına her geleni ağzıyla söylerse hem kendisi sapıtır hem de etrafına toplanıp onun böyle efendim cazibesine kapılmış olan insanları saptırır. E nasıl olsa? Kur'an-ı Kerim'i bilecek hadis-i şerifleri bilecek, İslam ilimlerini bilecek, kutlu-i şerifi bilecek, doğruyu eğriden ayırt edebilecek bir insan olacak. İçinden şeytan kendisine bir vesvese verirse bu şeytandandır diyecek, şeytanla mücadele edecek. Nefsinin bir arzusu varsa nefsinin arzusunu önüne duracak. insanları efendim yanlış yollara götürmeyecek. Bu bakımdan bu kitabı okuyoruz biz yani tasavvuf yolunun cahillerin eline kalmasın cahillerin oyuncağı olmasın tasavvuf aslında nasıl bir yoldu tasavvuf erbabı nasıl insanlar bilinsin diye bu kitap okuyor işte böyle insanlardı alim insanlardı, çok yükseltlardı efendim cahil bililerdi, sapık değillerdi, şaşkın değillerdi efendim bağır değillerdi, mudır deyillerdi. Daha kendisi sapırmış demek, budur. Başkasını şaşırtmış demek. Sahri ve Seriyen-i Sakatiye Muhammed Ali, e, Ali ve Muhammedenle Ali'nin Hasar Seri-el-Sakati Hazretleri ile oturup kalkmış. Ondan istifade etmiş. Bu Ebu Hüseyin-i Nuri Hazretleri. Ve Muhammed-i Ali-el-Kassat ile oturmuş, kalkmış tabi bunların hayatını okumuştuk seri Sakati Hazretleri meşhur bir kimse hatırlayacaksınız ve vea Muhammedetle e, Ebu'l Havari'yi Ebu'l Havari'nin oğlu de görmüştü o dönüştür bir saat onun da hayatını okumuştuk Turfiye senete hamsi ve fiskine ve niyete-i hüseyin Nuri Hazretleri 295 senesinde vefat eyledi. 295 senesinin vicri kamerinin senedir. Cetvenlere bakarsınız 295 vicri kamerinin senesi miladi şemsi senenin hangi yılın arası varsa oradan bulursunuz. Ama şunu söyleyelim ki vicri kamerinin seneler 36 senede bir sene fark eder. Onun için 36 seneye bölüp, çıkan rakamı bundan çıkartırsanız, efendim yani 295'ten o rakamı düşerseniz, sonra Peygamber Efendimizin hicretiyle olan 622'ye eklerseniz, aşağı yukarı şöyle bir rakam antasıyla filan kendinize bulabilirsiniz. Kezarke semiye-i Muhammeden ve abdil-nahibniz abdil-aziz et taberiye. Haberli isimli Haberistanlı Muhammed eee Abdullahoğlu Muhammed'den aynen böyle işitmiştir ben diyor yazar. E, yani Ebu hüseyinin el 295 senesinde vefat bu zattan işitmiş. Yer komükemiyor Aliye'de Abdülrahim de. O da Abdurrahim oğlu Ali böyle diyordu diye nakledilmişti. Şimdi bunları ben size niye okuyordum? Bu kitabı okumamızın bir sebebi ve bu vardı böyle okumamızın sebebi neydi? Eski insanlar bir sözü söyledikleri zaman o sözü nereden aldığını bildirirlerdi. Söyledikleri söz kıymetliydi. Efendim senetleri vardı hepsinin söyledikleri sözün ispatlı ilim onu anlatmak için. Ve etmeden hadis. Ebu hüseyinin Nuri Hazretleri hadisle rivayet etmiştir, kendisi hadisle meşgul olmuştur, hadisle nakletmiş rivayet etmiştir. Bunun misali, biliyorsunuz Sülemi Hazretleri bu kitabı yazan mübarek âli, böyle hadisle meşgul olan sofileri anlattırken der ki hadisle meşgul olmuştur, hadis rivayet etmiştir, işte bir misal, bir hadis-i şerifte nakleden. Böylece sebebriken onun naklettiği hadislerden birisi okumuş oluruz içinde. Şimdi öyle yapıyor. Akber ala Ebu'l Kasım, Abdurrahim İbn-i Ali'yi, en vezazel âzı ve ibadâde kâd. Bize, sürenin söylüyor, e, Bezlaz, yani Bezlatıcı, Manifatıracı olan Ali oğlu Abdurrahim Ebu Kasım Bağdat'ta haber verdi. Ama bu zat neymiş? El Hafız. Yani ilimde hafız rütbesini almış olan bir kimse. O zaman da hafız demek Kur'an'ı ezberleyen bir kimse demek değil. Hangi ilimde hafız ister? o ilim çok yüksek rütbesine erişmişlikse demek. Bu bezaz demiş, ama hafız demiş. Hadis ise hadis hafızı çok yüksek bir rütbesi var. Yani niye meslek evvabı oluyorlar? Onu da söylemiştim. Bunlar helal lokma yemenin çok mühim olduğunu bilirler. Haramdan kaçınırlar, Kul hakkından kaçınırlar. Çalışırlar, kendileri kazanırlar, yerden. Kazançlarının fazlasında tasavuk ederler, hayır yaparlar, sevap kazanırlar. Onun için her birinin bir mesleği vardır. Maişetini temin edecek kazansını oradan sağlar ama asıl işleri ilim ve ibadettir. İlim ibadette meşgul olurlar. Bizim de öyle olmalıyız lazım. Biz de ne?